Esselamu Aleyküm. Bir ilmal programında tekrar birlikteyiz. ilmaletlalegültv.com.tr adresinden sizlerin sormuş olduğunuz soruları inşallah Fatih Kalender hocamız cevaplayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Allah razı olsun. Hocam sorularımıza hemen geçelim sizin de müsaadenizle. Alaca olan bir kardeşimiz bir soru olmuş. Soru sormuş şöyle diyor. Bana borçlu olan biri var. Ona diyorum ki bana olan borcuna benim adıma ticaret yapacağın bir mal al ve sat. Elde ettiğin karı yarı yarıya paylaşırız. Bu şekilde söylesem ve bu kişi yaptığı ticarette zarar etse bu zararda yarı yarıya paylaşılması mı gerekir? Nasıl yapmalı diyor hocam? Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam aleyye Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve banu. İslam fıkında ortaklık diğer bir ifadeyle şirket ortakların ortaya koymuş oldukları varlığa göre isim alır. Evet. Ee, ve akit yapısına göre de isim alır ortaya ortaklar her ikisi de aynı şey koyarlar, yani mal koyarlar, bu şekilde yapılan bir ortaklılık veya her ikisi kredi dediğimiz itibar koyarlar veyahut da amel koyarlar ve bu koymuş oldukları sermaye doğrultusunda da bu şirket isim alır fıkhi olarak ancak ortaklardan birinin ortaya koymuş olduğu ile diğerinin koymuş olduğu farklı şey olursa Örneğin biri mal koyup öteki de amelini koyacak olursa bu şirkette yine farklı bir isim diye tabir ettiğimiz Mudarebe ismiyle anılır. Emek ve sermaye ortaklılığı. Ben size para vereceğim, sermaye vereceğim. Siz bu parayla ticaret yapacaksınız ve elde edilen karı aramızda bölüşeceğiz. Bu füken caiz olan ancak belli şartlar doğrultusunda caiz olan bir anlaşmadır, bir şirkettir. Ee, öncelikle burada parayı veren kimseye Rabbul mal denir, mal sahibi ee, ve bu kimse ben her halükarda paramı geri isterim. Zarar essen de kar essen de bu beni ilgilendirmez, ben karımdan hissem alırım ama zarar olursa bu seni bağlar, ben paramı normal ne kadar verdiysem geri alırım şeklinde bir şart koşacak olursa böyle bir şart geçerli olmaz. Emek ve sermaye şirketinde elde edilecek olan kar yüzdelik olarak taksim edilmeli. Parayı ortaya koyan kimse, ben ayda sabit şu kadar ücret alırım derse bu da caiz değildir. İlla ki yüzdelik olmalı. Ve bu yüzdelikte sermayeden değil kardan olmalı. Yani verdiğim bu paradan yüzde şu kadar alırım derse, bu da bildiğimiz klasik faizdir. Peki zarar söz konusu olduğu zaman bu zarar nereye yansıtılacaktır? Bu zarar önce kara yansıtılır. Örneklendirelim. 10 lira vermiştim size, bununla ticaret yaptınız, 2 lira kazandınız. %50, %50 konuşmaksak 1 lira sizin, 1 lirası benim. Sonra bir daha ticaret yaptınız, bir 2 lira daha kazandınız, bunun 1 lira sizin, 1 lirası bizim, benim. Sonra bir ticaret daha yaptınız, 4 lira zarar ettiniz. Bu zarar nereden karşılanacak? O hani bölüştüğümüz kâller var ya, onları ortaya koyacağız, bu zarar oradan verilecek. Peki beş lira zarar olduğu zaman, yani kar bunu karşılamadığımız zaman bu takdirde sermaye yansıtılır. Yani o parayı çalıştıracak olan siz ki e, emek sahibi buna fıkıh dilinde mudarip denir. Bunun e, kendi cebinden bu parayı ödeme gibi bir şart söz konusu olamaz. Bu tamamıyla parayı veren kimsenin e, parasından gidecek çünkü e, şirkette kar ve zararı ortaktır. Kâr ve zararı ortaklılıkta ne olacaktır? Ne konulduysa ona göre olacaktır. Bir taraf mal koyduysa zarar mala yansıtılır, öteki tarafta amelini koyduysa onun zararı da ameline tekabül edecektir. Evet. Yani o amelinden dolayı herhangi bir ücrete müstahak olmayacaktır. Peki bu mukaddimeyi yapıyoruz. Şundan dolayı burada Rabbül Mal diye tabir ettiğimiz şirkete ortak olan, para sahibi olan kimsenin ortaya koymuş olduğu şey ne olmalıdır? Elbette ilk evvela yapılması gereken satın alma olacağı için para koymalıdır. Evet. Herhangi bir ayını e, şirket e, sermayesi olarak koyması fıkhen geçerli değildir. Yani ben bir araba vereyim, bu arabayı sat, bununla ticaret yap dediğimiz zaman bu bir vekalettir. Satarsın elde ettiğin paranın tamamı bana aittir. Sonra ha, o parayla şirkete akt ederiz, devam ederiz veya etmeyiz. E, yine e, şirketi mudarebede alacağı da sermaye olarak kullanmak yine caiz olmaz. Sorumuza gelmek için bunu söyledim. Yani sizden benim alacağım var. O alacağımı sermaye et. Onunla ticaret yap ve elde edeceğin karı aramızda taksim edelim. Bu şekilde bir mudarebe ortaklılığı mümkün değildir, caiz değildir. Peki sual eden kardeşimiz diyor ki yapsak. Yaptık bir şekilde. Ee, eğer yapmadan önce sual edilseydi caiz olmadığını söyleyecektik ama yaptık. Ve neticede siz bir ticaret yaptınız, bir mal aldınız, sattınız ve zarar ettiniz. Bu durumda bu zarar kimi bağlayacak, kime dönecektir? Bu noktada Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam-ı İmami, İmami ve i̇mam Muhammed farklı tarafta olmak suretiyle iki ayrı görüş vardır. Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, ama iki, iki görüşte şu noktada ittifak etmiştir ki bu şirket geçerli bir şirket değil, fasit bir şirkettir. Peki sizin bana olan borcunuza mukabil bir mal almanız durumunda yapılan bu işlemde aldığınız mal sizin namınıza mı, benim namım mı olacak? İşte bu noktada Ebu Hanife Rahimullah diyor ki benim alacağım yine bakidir, bizim örneğimizde sizin o almış olduğunuz mal zimmetinize tahallük ettirdiğinizden dolayı o mal sizindir. Dolayısıyla karı da sizindir, zararı da sizindir, benim alacağım yine bakidir. Bunu Ebu Hanife Rahimullah söylüyor ama İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimuhumullah ise diyor ki hayır Size vermiş olduğum vekalet geçerlidir dolayısıyla almış olduğunuz malı benim namıma almışsınız Sattığınızda da benim namıma satmışsınız Karı da zararı da bana aittir Dolayısıyla siz e, bu noktada e, Herhangi bir kardan pay alma gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Yani görüldüğü üzere bu sualde aslında imamların iki farklı görüşü Ama her ikisinin de ittifak ettiği bir nokta var ki Böyle bir şirket geçerli bir şirket değildir ee, Karda bir taksimden bahsedemeyiz Sadece e, büyük şekilde e, bir şirket akdedildiğinde Alınan mal kimin namına alınmış olur Bu noktada Ebu Hanife Rahimullah diyor ki Alınan mal kim aldıysa onun namınadır İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah diyor ki Mal sahibi kimse daha doğrusu alacaklı olan kimse, kimse onun namınadır, karı da onadır, zararına onadır. Peki biz ne yapacağız? En güzeli sulh yapmaktır. Her iki taraf bu noktada sulhe gidecektir. Ama şu bir gerçektir ki, e, yani o malı size yansıttığımız zaman karı ve zararı size, bana yansıttığımız zaman karı ve zararı bana dedikten sonra karşı tarafta bunu e, yani kar ve zarar bana ama sen de buna ortak olacaksın şeklinde değil. İma, imamların görüşü doğrultusunda ama burada sulhe gitmek suretiyle e, belli noktada e, anlaşarak, iki fedakarlık her iki tarafta yaparak. fedakarlık da yaparak yani madem ki biz bir yanlış bir iş yaptık e, sormamız gerekirdi ama sormadan böyle bir işleme girdik o zaman gel bunu sulhe giderim diyerek her iki tarafta fedakarlık yaparak taşın altına elini koyarak e, belli bir şekilde anlaşmalarını tavsiye ederiz evet. ama e, fukü hüküm bu dediğimiz gibidir. Evet hocam Allah razı olsun. Hocam, Sıla-i Rahim hakkında bir soru var. Ee, şöyle der kardeşimiz, Sıla-i Rahim'de akraba dereceleri nelerdir? Yani ben sadece Öz Amca ve Öz Teyzem'i ziyaret etsem, onlarla ilgilensem, Sıla-i Rahim'i yerine getirmiş olur muyum? İkinci bir sorum da, Öz Amca ve Teyze gibi olsa da ama bu kimseler mahremiyete dikkat etmiyorlarsa ya da Allah'ın farzlarını yerine getirmeyen ve bundan da rahatsızlık duymayan kimselerin davetine icabet edilir mi ve bunlara davetsiz ziyarete gidilir mi? Şüphesiz yüce dinimiz, Sıla-i Rahim'e büyük önem atfetmiştir. Hatta birçok hadis-i şerifte bununla alakalı e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri vardır. Ki Ahmet İbni Hanbel'in e, Müsned'de rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte e, Adem olduğunun ameli her Perşembe günü, Cuma gecesi Allah'a arz edilir. Ama Sıla-i Rahim'i kesen bir kimsenin, akrabalık bağlarını gözetmeyen kimsenin ameli kabul edilmez. Ee, yine müslimler rivayet edilen bir hadis-i şerifte bir kul dua yaptığında illa ki o dua kabul olunur malen söylüyorum. Ancak günah bir şey üzerine dua eden müstesna, akrabalık bağlarını gözetmeyen kimse müstesna, bir de duada aceleci davranan kimse müstesna. Hatta ashab-ı kiram soruyor ya Resulullah duada acelecilik nedir? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor dua ettim ama kabul olmadı demek duada aceleciliktir. E, dolayısıyla dualarımızın kabulüne varıncaya kadar, amellerimizin kabulüne varıncaya kadar Sıla-i Rahim e, bir Müslüman için olmazsa olmaz olan hususlardandır. E, yine tehditi vari olarak e, işte Rahim benim ismimdir, kim onu vasıt ederse ben onu vasıt ederim, eklerim, kim onu kat ederse ben onu kat ederim şeklinde hadis-i kusiler de mevcuttur. O yüzden akrabalık bağlarını gözetmek esastır. Tabii bu akrabalık bağları derken e, kimler bu akraba bağına evet. giriyor? Sılah-i rahim kapsamında kimler vardır kimler yoktur? Bu noktaya baktığımız zaman e, genel olarak fıkhi anlamda üç farklı görüş olduğunu görüyoruz. E, birinci görüş e, bu konuyu biraz hususi çerçevede tutarak e, diyor ki mahremiyet söz konusu. Yani mahrem olan kimseler e, sılah Rahim konusunda gözetilmesi kimselerdir. Mahrem olmayanlar ise normal komşuluk hukuku veya eş dost hukuku şeklinde değerlendirilir. Bu bir e, grubun görüşü. Diğerleri evet. ise e, tabi mahrem dediğimiz zaman e, bu mahrem biliyorsunuz sıhriyet yoluyla da olabilir, olabilir. karabet yoluyla da olabilir. Evet. Yani hanımınızın e, annesi kişiye mahrem olur veya bir kadının Kocasının babası ona mahrem olur ama evet. bu sihriyetten kaynaklanan mahrem, bu da buraya giriyor. giriyor. Eğer meseleyi mahrem dersek, keza rada dediğimiz sütten oluşan mahremiyet bu da buraya girer. Evet. Bir de akrabalıktan, rahim birliğinden vaki olan işte çocuk gibi usur veya furu gibi evet. kardeşler gibi tezahli gibi bunlar da buraya girer. Evet. Mahremiyet o yüzden daha genel bir tabir oldu. Evet. İkinci bir grup ise demişlerdir ki bu sıla Rahim'in kapsam alanı zirahim mahremdir. Hı. Yani mahremiyet rahim akrabalığından kaynaklanması durumunda burayadır. Mahremiyet rahim akrabalığından kaynaklanmıyorsa bu kapsama girmeyecektir. Sıhriyet çıkıyor o zaman. O zaman sıhriyet çıkıyor, rada dediğimiz süt çıkıyor. çıkıyor. Bir de mahrem olmayan akrabalar çıkıyor. Evet. Yani amca, hala, dayı, teyze Bunlar hem akrabadır hem de mahremdir. mahremdir. Ama amca çocukları, teyze çocukları, evet. hala çocukları ise bunlar akrabadır ama mahrem değildir. Evet. Bunlar çıkmıştır. Evet. Diğer bir grup ise bunu daha da genetleterek miras hukukunu baz alıyorlar ve miras hukukunda kime mal kalıyor ise bu kimse sıla Rahim'de gözetilmesi gereken kişilerdir diyerek bu noktada miras hukukunu esas almışlardır. Bu üç görüş demiştik. Evet. Ama bunları kapsayıcı olarak daha da genelleştirerek şöyle diyen de vardır müteakhilden. Akrabalık bir geneldir. E, muhtaç olan, akrabanızdan herhangi bir yakınlılığı da varsa ki mahrem olmasa bile bunu şer şerifin tespit etmiş olduğu noktada veya çerçevede bu bağda koparmamaktır. Evet. Tabi bu noktada baba ana mukaddemdir, kardeşler mukaddemdir, hala teyze gibileri bunlar mukaddemdir. Ama öteki tarafta da işte babanın amcasının oğlu, e, annenin amcasının işte e, kızları ki annenin yaşıtları veya daha da uzak e, akrabalarda yaşlıysa ki özellikle bu kimseleri de ziyaret etmek, haritalarını sormak ihtiyaçları varsa imkan nispetince ihtiyaçlarını gidermekte Sıla-i Rahim kapsamına girdiğini söylemekte mümkündür. O yüzden imkan nispetince bunu genelleştirmek lazım. Ama tabi sual eden kardeşimiz diyor ki bazıların vardır ki şer şerif noktasında sıkıntıları var. Evet. Gittiğimiz zaman mahremiyet noktasına dikkat etmiyorlar. etmiyorlar diyor e, tabi biz. burada bir ibadeti yerine getirmek diğer taraftan günaha girmeye sebebiyet veriyorsa günah mukaddemdir. Yani günahı işlememek evet. bir ibadeti yerine getirmekten mukaddemdir. Bu genel evet. bir kural, genel bir prensiptir. Evet. Ama bu hani Nasrettin Hoca'ya sorumlu düşünmüşler inişli yolu seversin çıkışlı yolu mu, düz yola ne oldu? Evet. Yani burada da hem gidersin hem de bu noktada tebliğinde yaparsın. Evet. Çünkü Efendimiz buyuruyor evet. men رَعَى مِنْ fel مُنْ كَرَمْ فَالْيُغَيْرِ Biriniz bir münkeri gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. فَإِلَّمْ يَسْلَطِي bi لِسَانِهِ Eğer eliyle düzeltme imkanı yoksa diliyle ona da imkanı yoksa kalbiyle, kalbiyle. emri bir maruf niyetiyle yine gitmek hem akrabalık bağlarını gözetmek hem de oradaki şeriatsızlığın oluşmaması için gayret sarf etmek. Ama yok gittiğinde illaki bir günah işlenecekse şüphesiz günah işlememek esastır. Buna göre hareket etmek gerekir. Hocam zaman olarak bir asgari bir zaman zarfı var mı? Yani ayda bir mi? Bayramda mı yoksa haftada bir mi? Böyle alimlerimiz... Bu konu ahvalü ü şahsiye diye anılan e, nikah hukukunda karı koca ilişkileri ile alakalı meseleler irtibatlı, değerlendirilirken orada fıkıh kitaplarımızda yer alır. Yani bir kadın kocasına sormadan evinden dışarı çıkmamalı. E, yani kocasına karşı asi olmamalı. Aslında kadının koca üzerine hakları, kocanın hanım üzerine hakları hukuku zevceğin şeklinde geçer. Bu hakları anlatılırken e, kadının akrabaları ile olan ilişkisinde kocanın nar koyma hakkı var mı? E, bu noktada deniyor ki işte kadının ebeveyne yani anne babasına kocası velev ki müsaade etmese bile gitme hakkına sahiptir. Ama işte bir haftadır şeklinde var, ayda bir şeklinde var. Bunlar biraz da örfidir anne babasının ötesindeki diğer akrabaları, mahrem olan akrabaları, işte anne babası bir haftaysa onlar bir ayda bir, eğer o ayda bir onlar senede bir şekilde. Yakınlığa göre dereceler. Bazı derecelen. ifadeler var kitaplarımızda. Ama bunu dediğimiz gibi müteahhir ulema genelde örfü olarak kayıtlıyor, imkanla da irtibatlandırıyor. Yani senin ona gidip gelmen e, aynı memlekette veya aynı e, semtte bulunman durumda farklıdır. Farklı şehirlerde bulunman durumunda şüphesiz farklı olacaktır. Ama hiçbir şey olmasa da günümüzde telefon vasıtasıyla her an ulaşma imkanımız vardır. Yani bağlantıyı kesmemek, sayıma, bağlantıyı evet. kesmemek. Yani onu aradığın zaman yani Aa, uzun zamandan beni, beni aramamıştır ne oldu şeklinde değil de müntaz bir şekilde normal muhtattır. Beni yeğenim aradı hal hatırımı soruyor. İşte özellikle e, cuma günleri bayram günleri ki zaten bayram günleri aramak değil bizatihi gitmektir evli olan. E, kandil geceleri bunlar e, aşılmaması gereken ama bunlar dışında haftanın belli günlerini adet haline getirerek bunu yapmak şüphesiz erdemliktir. İnşallah hocam. Hocam diğer bir sorumuz şöyle. Çocuk giysileri, havluları, eşyaları üzerine kendi çizdiğim nakış desenleri uygulamak istiyorum. Ancak insan ve hayvan gibi ruhu olan canlıların resmini yapmanın günah olduğunu duydum. Havlu ya da çocuk odası evresim takımı gibi ev eşyaları üzerine tavşan, kedi, köpek, ayı gibi ya da çizgi film karakteri gibi kendi çizdiğim çocuk karikatürleri gibi nakışlar yapmam caiz olur mu diyoruz. Resim konusunda e, alimlerimiz meseleyi genelde iki başlıkta ele alıyorlar. Boyutlu olan, boyutlu olan, gölgesi olan, heykel veyahut da kabartma tarzında olan resimler bir de çizim. Buğutlu olanlar, gölgeli olanlar veya heykel şeklinde olanların caiz olmayacağı noktasında ittifak vardır. Ancak bir çocuk oyuncağı şeklinde bir bebek, çocuğun eline verirsin, oynar. Süs olarak değil ama bu şekilde olursa ve onda da harici olarak bir müstehcenlik söz konusu değil ise ki bazı piyasada satılan ıı, oyuncak bebekler var, birebir bir, e, bir kadınmış gibi bir genç kızmış şeklinde yapılıyor bu doğru değil. Ama normal bir çocuk oyuncağı olduğu belli, müstehcen de olmadıktan sonra ve çocuğun eline verip de çocuk oynuyorsa bu durum müstesna. Ama onun haricinde süs eşyası şeklinde kullanılması caiz değil. Ee, i̇kinci başlığımız ise çizim. Bu çizim noktasında ise genelde alimler dört görüşe ayrılıp gidiyorlar. Birinci görüş bu konuda gelen hadis-i şeriflerin ıtlakından yola çıkarak mutlak anlamda resmin caiz olmadığı görüşünü savunuyorlar. Bu ilk görüş. İkinci görüş ise bunun tam tersi olarak bu Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde putperestliliğe yakın bir dönemdi. Oysa şu anda oradan uzaklaştığımız bir dönem geriye dönüş söz konusu olmayacağı için ee, bu sebeple e, rakma yani çizme müsaade ediliyor ki bu noktada varit olan bazı hadis-i şeriflerde illa rakman fi sevbin kumaşa çizilmiş olan figür müstesna şeklinde hadis-i şeriflerden de yola çıkarak bunun caiz olduğunu savunanlar var ki İmam-ı bu görüştedir Hanefi fıkhında ee, İbn Ebi Şeybe de keza bu görüştedir hatta müteahhir ulemanın birçoğu da bu görüşü savunmaktadır iki görüş oldu. Mutlak manada caiz değildir diyenler, mutlak manada caizdir diyenler. Bir de e, meseleyi Tafsil ayırıyorlar. Nasıl ayırıyorlar? Bu da iki görüş şeklinde. Birincisi klasik hepimizin bildiği tarzda işte yaşayamayacak şekilde olursa caiz e, ama yaşayacak şekilde olursa o zaman caizdir. Mesela kafası kopmuş şeklinde olursa veya vücudunun büyük bir bölümü kesilmiş şekilde olursa bu caiz olabilir. Aksi takdirde caiz olmaz. Bununla alakalı Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam eve girdiğinde işte bir minder üzerinde figürler var. Bir keresinde Efendimiz kızıyor, diğer bir keresinde ise kızmıyor. Buradan bu görüşün sahipleri diyor ki bir keresinde girdiğinde bunlar düz bir şekilde durduğu için yani şekil tam belli olduğundan dolayı bunun yasak olduğu ifade edilmiş ama ikinci kez girdiğinde ise üzerine oturulmuş veya buruşluk olduğundan dolayı işte kafası kopmuş tarzda veya işte vücudunun büyük bir bölümü gitmiş tarz olduğu için bunun caiz olduğu ki i̇bn Hacer genelde bu görüşü savunan kişilerdendir Şafi Fukuasından. E, dördüncü görüş ise e, meseleyi bu şekilde değiller, daha fazla tahkir, hakaret yani bir yerde asılıysa bu caiz değil ama e, yerde üzerine basılıyor veya üzerine oturuluyor ise bunun da caiz olduğu görüşünü söylemiştir. Ki de bu Şafii mezhebinde İmam Nevevi'nin hatta İmam Müzeni'nin bizzat İmam-ı Şafii'den rivayet ettiği bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Netice olarak baktığımızda bu konu ihtilaflı bir konu. İbn Abidin merhum diyor ki bununla alakalı bu ihtilaflar o resmin bizzati var olan bir resimle alakalı. Ama o resmi inşa etme, yapma noktasında caiz olmayacağı konusunda ağırlık olduğunu da ifade ediyor. O yüzden bizim tavsiyemiz bu kardeşimize bundan kaçınması. Yani yatağı yorgana bir şey yapması gerekiyorsa cansız figürler yapabilir manzara resimleri, ağaç resimleri, dağ, toprak böyle bu gibi şeyler yapar. Yani bir insan figürü şeklinde yapması uygun değildir. Evet. E bu şekilde söylemek daha doğru olsa gerek deriz. İhtiyas adetinde ama denildiği bu konuda farklı görüşler de vardır. Evet. Hocam bir ayet-i kerime hakkında soru soruyor kardeşimiz. Maide suresinde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin, fasıkların, zalimlerin takendileridir denilmektedir. Bu durumda adliyede katiplik, müdürlük, bilgisayar işlerinin yapılmasının hükmü nedir? Adliyede çalışarak bu işe hizmet etmiş oluyoruz. Kazandığımız paranın durumu nedir? Ayrıca yine mahkeme mahkeme dosyalarında bilirkişilik yapmanın hükmü nedir? Ben CD ve ses çözünüm yapıyorum. Görüntüleri izliyor, sesleri dinliyor, kağıda döküyorum. Bilirkişi için takdir edilen ücret devlet tarafından bana veriliyor daha sonra hakim davanın sonucuna göre taraflardan haksız olandan ücretin yargılama gideri olarak tavsiyene ve devlet üzerine bırakılmasına karar veriyor. Bu bilgiler ışığında bilirkişilikten kazandığın paranın durumu nedir? Her iki iş içinde ne yapmamı tavsiye edersiniz?" diyor Tabii Tabi soru uzun, cevabı daha da uzun olan bir soru. Evet. Ama burada şunu önce söylemek gerekir. Ehli Sünnet'e göre amel imandan bir cüz değildir şu demektir. İman itikattır, inançtır. Amel ise o inancın yansıması ve o doğrultuda kişinin ibadetleri yerine getirmesi veya günahlardan kaçması. Bir insan haramı helal kabul ederse, helali haram kabul ederse, velev ki o haramı yapmasa bile veya o farzı işlese bile ama farz olmadığını iddia ederek işlese bu kimse iman dairesinden çıkmıştır diğer bir taraftan helali helal, haramı haram kabul ettiği halde haramı işlese farzın farz olduğunu kabul ettiği halde farzı yapmasa Hatta i̇mam Rabbani Kudüs ve Sirruhu, ikinci ciltte uzun bir mektup var 10 sayfalık bir mektup e, bu konuları yani ehli Sünnet akidesini orada işlerken şöyle bir örnek getiriyor e, bir sorudan bahsediyor şöyle bir soru sual edilse bir adam düşünün ki babasını öldürse Anasıyla affedersin zina yapsa, e, onun kafa şarap hisse, bakın burada yani günah olarak işlenebilecek en nihai günahları beyan ediyor. Evet. Bütün bunları yapsa ama bununla beraber bu kimse bu işlemlerin haram olduğunu da kabul etse, bu kafir midir mümin midir? diye sual karşılığında bu insan kafirdir diyemeyiz. Niye? Çünkü bunları helal kabul etmiyor. Evet. Büyük günah işlemiştir. Belki çok büyük bir günah işlemiştir ama helal itikad etmemesi bunun iman dairesinden çıkmaması için yeterlidir. Tabi e, mümin olması, iman dairesinden çıkmaması demek yaptığı günahların yanında kar olacak anlamında değildir. Bu diğerdir. Burada sadece beyan etmek istenilen mesele şudur ki amel imandan bir cüz değildir. Bir insan günah işliyor diye kafirdir denmez. Günahkardır yeter ki o günahın günah olduğunu bilsin. Namaz kılmak farzdır. Ama farz olduğunu bildiği halde kabullendiği halde namazını kılmıyor ise bu insana sen kafirsin diyemeyiz. Mesela bununla irtibatlıdır. Şimdi bunu şunun için söylüyoruz. Evet Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. Kur'an-ı Kerim'de 3 merhaleyle olarak fasıktır, zalimdir, kafirdir. Ki Kur'an'daki fasıklık kemalle beyan edildiği için el kemal şey, el mutlak yansırıyla kemal Kuralınca yani mutlak ifade kemale masturftur, fasıklıkta da kemal mertebe kafirliktir. Dolayısıyla 3'ün ifade ettiği manada kafirliktir. Peki onun manası nedir? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, onun gerçekten hüküm edilecek bir şey olarak kanaat getirmeyenler. Yoksa amel manasında değil. Yani Allah burada bu hükmü vermiştir ama bu hüküm doğru değildir, haşa diyor ise bu insan onunla amel etsin veya etmesin iman dairesinden çıkar. Evet. Ama bir insan günah olduğunu bildiği halde, bu hükmün İslami olmadığını bildiği halde verecek olursa fasıktır, günahkardır ama iman dairesinden çıkmış değildir. Şimdi gelelim kardeşimizin suali diyor ki ben böyle bir yerde çalışıyorum diyor. Maalesef e, İslam her ne kadar İslami bir coğrafyada yaşasak da Halkı e, çoğunluk olarak Müslüman bir devlette yaşasak da e, idare sistemimiz İslami değildir. Yani Şeriatla idare edilen bir devlette de değiliz. E, dolayısıyla günümüzdeki mahkeme hukuk sistemine baktığımız zaman beşeri hukuktur, İslami hukuk değildir. Yani bazen İslamla örtüşen e, meseleler oluşabilir, ama İslamla zıt olan hukuk da olabilir ki örneğin ferayiz hukumu günümüz sisteminde İslamla örtüşmemektedir. Yani miras hukuku İslam'ın, Allah'ın beyan ettiği doğrultuda değil, günümüzdeki beşeri sistem doğrultusunda bir sistem üzerine gidilmektedir. E, bu sebeple böyle bir yerde çalışmak e, nedir? E, burada e, aslında meseleyi bir de şu cenahtan bakmak gerekir. Hassas bir bölge, böyle bir bölgede hassas olan insanların bulunması Müslümanların lehinedir. Bir kere bu meseleyi böyle bakmak gerekir. Bir diğer taraftan da senin bulunmuş olduğun o yerde eğer sen gerçekten zulmü bertaraf edebiliyorsan yani şeri şerife aykırılık olmadığı halde orada vazife yapıyorsa bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Ama bizatihi senin elinden bir günah işleniyor ise bir haram işleniyor ise onun haram olduğunu kabullenerek bunu yaparsan günahkarsın. Kazancın bu manada belki sıkıntıya girecektir ama şüphesiz iman dairesinden çıktı denmez. O yüzden bu kardeşlerimize tavsiyemiz e, bu noktada yani çalışmaları noktasında helal harama dikkat etsinler, e, davalarda olsun. Gerçi bu kardeşimiz hüküm veren konumunda değil, bilir kişi diyor yani mesele kendisine geliyor orada e, izliyor veya dinliyor. Onu Hazırlıyor, raporluyor, evet. rapor ediyor. Artık hükümü oradaki mahkemede hakim veriyor. E, vebali de sevabı da o kişiye. Bu sadece vakayı anlatıyor. Yani bu vakayı anlatırken yalan anlatmasın, doğru anlatsın. E, İslami doğrultusunda yani doğruları derken İslami anlamdaki doğrular meselesine dikkat ederek hakkı sahibine teslim etmek noktasında meseleyi aktarsın. E Vazifeyesini bu şekilde ifa ettikten sonra burada çalışmasında bir mahsur vardır diyemeyiz. Hocam diğer sorumuz kuluçka makinaları hakkında. E, kuluçka makinaları var biliyorsunuzdur diyor hocam. Yumurtaları bu makineye koyduğunuzda günü geldiği zaman Allah'ın izniyle yumurtalardan civciv çıkıyor. Bir nevi annelik görevini makine yapıyor. Bu tür şeyler yapmak tür hayvanları satmak, beslemek, ticaretini yapmak caiz midir?" diyor hocam. Tabi burada kardeşimizin bu gibi suale gitmesindeki etken muhtemeldir ki yani suni bir döllenme veyahut da suni bir anne ee, bu da hayvana bir zulüm müdür, değil midir şeklinde tabi fıkhi olarak meselenin değerlendirilmesi farklı. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Hazretleri şöyle buyuruyor وَالَّذ۪ي حَلَكَ لَكُمْ Mafil erdi cemya yeryüzünde ne varsa onu sizin için yarattan Allah ee, bu ayeti kerimeden istidlal ediyor fukaha ve bir kural çıkartıyorlar diyorlar ki eşyada asla olan mubahlıktır. gerek hayvanat olsun gerek cemaatat olsun bunlara zulmetmemek kaydıyla ki cemaatata değil de hayvana özellikle zulmetmemek kaydıyla bunlar insanın maslahati için yaratılmıştır menfaati için yaratılmıştır bu bağlamda e, normal dengeyi bozmamak kaydıyla bunlardan her türlü menfaatlenmek meşru çerçevede menfaatlenmek şeri şerifin müsaade ettiği bir unsurdur. Dolayısıyla e, işte kuluşka makinesi imiş veya bu tarzda suni döllenme e, civcivlerde kanatlı hayvanlarda bunlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yeter ki nesli bozma olayı olmasın. Evet. İnsanla bir zarar olmasın. E, i̇nsana tıbbi alanda bir zarar söz konusu olmasın. Menfaat da eğer burada bir maslahat da söz konusuysa insanlar katında ki maslahat olduğu da aşikardır. O zaman bunun ticaretini yapmak veya bu işi yapmakta fıhken herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Hocam şöyle bir soru var. Aslı kumar olarak bilinen oyunları telefonda ya da bilgisayarda oynamak aynı hükme sokar mı? Hangi mahiyette olursa olsun eğer kazanan ve kaybeden varsa maddi anlamda bu bir zaten bildiğimiz klasik kumardır. Velev ki meşru bir çerçevede yapılsa bile Musabaka örneğin e, İslam'da var olan bir e, yarışmadır. E, diyelim ki e, koşacağız, hangimiz daha hızlı koşacağız, ata bineceğiz, hangimiz daha hızlı gidip koşacağız. Bunlar vardır, caizdir. Ama ikimiz ortaya bir para koyacağız, kazanan hepsini alacak, kaybeden kaybetmiş olacak şeklinde olursa ve ki bu şekilde meşru bir Oyunda dahi olsa bu kumardır, bu caiz olmaz. Bir de ati kumara vaz edilmiş şans oyunları vardır ki bunlarda e, kazanma ve kaybetme şeklinde olsa zaten caiz olmayacağı aşikardır. Ama böyle olmasa bile yani zevkine gel burada kumar oynayalım. Zarlı bir oyun oynayalım. Ama kaybetmek veya kazanmak diye bir şey yok. Bu şekilde olsa bile yine bu kumar aleti olması hasebiyle fıkem bunu oynamak caiz değil. Bunu fiziksel oynamak caiz olmadığı gibi e, işte ekran üzerinde, internetten veya telefondan veya bilgisayardan veya playstation tarzındaki e, oyun konsollarından oynamak arasında hiçbir fark yoktur. Netice itibariyle bir kumar aletiyle bir oyundur ki Hanefi mezhebi bu oyun konusunda zaten çerçeveyi çok dar çiziyor, evet. ciddi anlamda meseleyi daraltıyor. Dolayısıyla bu gibi şeylerden mutlak anlamda kaçınmak en güzel olandır. Özellikle o kumar için vazetilmişse bundan kaçınmak elzemdir zaten. Evet. Hocam terzi bir kardeşimiz e, terzilik yapmaktayım. Evde müşterilerime dikiş dikiyorum. Geçim konusunda işime yardımcı oluyorum çünkü maaşı geçimimize yetmiyor. Tesettüre uymayan kıyafetler de sipariş ediliyor. Bunları dikmem yanlış mıdır?" diyor. Tabi anladığımız kadarıyla bunu bir hanım kardeşimiz soruyor evet. herhalde. Eşine yardım ettiğini ifade ediyor. Ee, burada tercihlik meşru bir meslektir. Yeter ki gayrimeşrulluk harici bir şey olmasın. Ee, burada diyor ki elbise tesettüre uymuyor ama bu iç elbise midir, dış elbise midir? yani bir kadının e, kocasının yanında giyebileceği tarzda bir elbise ise orada zaten tesettür sınırları ciddi anlamda farklı şekilde algılanır. E, bu şekilde ise bunda bir sıkıntı olmaz ama belli ki bu elbise dış elbise ve bunu e, kadınlar dışarıda giyecekler ve sen ona göre onu e, diziyorsun, e, kesiyorsun veya dikiyorsun bu şekilde olursa bu bizatihi günaha yardım etme olacağından dolayı Müslümana yakışan bir iş değildir yapması doğru olmaz. Uzak dursun diyoruz. Evet hocam. Hocam cemaatle namaz hakkında bir soru var. Cemaat ile kılınan ikindi namazında cemaat yanlışlıkla öğle namazına niyet etse cemaat ikindi namazını kılmış olur mu yoksa niyette imama tabi midir? Soruyu da e, cemaat imama uyuyor. Evet. Uyarken e, niyet konusunda farklılık var. Farklılık. Farklılık imamın niyetinde mi farklılık var? Cemaat Cemaati. niyetinde. Cemaatin niyetinde farklılık varsa, normalde cemaatin namazı imamın namazına tabi olduğundan dolayı e, Fatiha gibi, e, zamm-ı sure gibi kıraat meselelerinde imamı asıl kabul ediyoruz. Ama niyet konusunda cemaatin niyeti de olması gerekmesi şarttır. Dolayısıyla eğer birey olarak kişinin niyeti farklı bir niyet olursa, öğle namazı değil de kinin namazına niyet etti oysa vakada öğle namazı o kişinin namazı olmaz. Ama aynı olay imam için olursa, imamın namazı olmayacağı için ve cemaatin namazı da imamın namazına bina edildiğinden dolayı cemaatin tamamının namazı bozulur. Ama cemaatten birinin bu şekilde niyetinde farklılık olursa o zaman Ferdi o kişinin birey olarak onun olur. Ama tabi burada şunu da ifade etmek gerekir. Niyet demek telaffuz demek değildir. Evet. Niyet kastül kalptir, kalbin kastetmesidir. O kişiye sen hangi namazı kılıyorsun diye sual edildiğinde tefekkür etmeden ben şu namazı kılıyorum diyebilecek bir durumdaysa bu kişide zaten niyet var demektir. Evet. Yani lisanı sürterek farklı bir ifade kullanmasının önemi yoktur. Evet. Bunu vurgulamak gerekir. Ama yok gerçekten adam zannediyor ki ya öyle kılıyorum ama vakada ikindiyi kılıyor. Şeyde, evet. Bu şekilde bir olay varsa e, tabii ki namazda e, tayin şart olduğu için Evet. ve bu tayinde de hata ettiği için bu kişinin namazı caiz olmayacaktır, iade etmesi gerekir. Bakın şunu ifade edelim ee, Namazda niyet gereklidir. Çünkü namaz maksut bir ibadettir. Maksut ibadetlerde hem sehatı hem de sevabın husulü için niyet olmaz olmazlardandır. Ama abdest maksut bir ibadet değildir. Maksude vesile olan bir ibadettir. Dolayısıyla abdest alırken niyet Sadece sevabın elde edilmesi için şarttır. Yoksa e, Hades'in izalesi yani abdestsizliğin giderilmesi için niyet şart değildir. Evet. Peki maksut olan ibadetlerde niyet şarttır artı tayin şart mıdır? Yani işte öğle namazı, öğle namazının farzı şeklinde tayin şart mıdır? Burada da deniyor ki ibadetler ya vakitlidir veya vakitsizdir. Yani bazı ibadetlerin vakti vardır bazı ibadetlerin vakti yoktur. Örneğin zekat ibadetinin vakti yoktur. Yani eda ve kazalık şeklinde nitelendirilmez. Ömrünün her ne zamanda bunu yapacak olursa, verecek olursa bu edadır. Evet. Sene geçtiği zaman vermesi gerekir. Vermemesinden dolayı tehir etmiştir. Ama neticede vermesi yine edadır. Evet. Hac ibadeti ömürde bir kere yapılacaktır. Kişi imkan bulduğu anda yapmak zorundadır. tehir edecek olursa günahkar olur. Ama ne zaman yaparsa yapsın edadır. edadır. Kaza yani. değildir. Ama vakitli ibadetler vardır ki namazlar gibi. Bunları da üçe ayırıyorlar vakitli ibadetleri. Ee, nasıl e, üçe ayırıyorlar? O vakit ibadetin tamamını kaplamıyor. Tamamını kaplıyor ve o ibadet gibisi başka bir ibadetin o vakitte yapılması mümkün değil. Böyle bir vakit ki buna miyar deniyor oruç ibadeti buna örnektir. Çünkü oruç ne zaman başlar? Tulul fecirden başlar, fecrin doğumuyla başlar. bu şems dediğimiz güneşin basımına kadar devam eder. Evet. Bu zaman zarfında bir tane oruç tutulur ve oruç ibadetinden başka başka bir ibadet oraya konulamaz. Evet. Bu minayardır. Böyle bir ibadet ise orada niyet sadece oruca niyet olmalıdır. Ama tayin noktasında tayin şart değildir. Buna göre Ramazan-ı Şerif ayında kisi mutlak manada oruca niyet etse tuttuğu oruç farz oruçtur. Evet. Hatta nafiliye niyet edecek olursa, mukim olsa bu kimsenin de tuttuğu oruç yine farz oruçtur. Niye? Çünkü vakit başka bir oruca müsait değildir. Değil, evet. Bir de namaz gibi vakit ibadetin tamamını kaplamıyor yani daha doğrusu ibadet vaktin tamamını kaplamıyor. Evet. Belki ibadet vaktin bir kısmındadır ve o ibadet cinsinden başka ibadetleri yapmakta mümkündür. Namaz vaktine bakıyoruz ki 2 saatlik 3 saatlik bir vakit dilimi ama o zaman zarfında kılacağın namaz en fazla 15-20 dakikaya alacaktır. Evet bir bölüm. Evet. Ve o ibadetten başkalarını da yapabiliyorsun. Nafile olarak namaz kılabiliyorsun. Buna evet. zarf deniyor. İşte böyle bir ibadette hem niyet gerekir hem de tayin gerekir. Evet. Öğle namazı, ikindi namazı, eda veya kaza şeklinde tayin olması da artı olarak şarttır. Dolayısıyla bir insan tayin etmeden mutlak anlamda namaz kılacak olursa Farsı o kılmış biz. olduğu namazı biz farzı hamledemeyiz. Yani oruç gibi değerlendiremeyiz. Niye? Evet, evet. Niye? Zarf olduğu için. Ee, bir de e, e, yani ne oruç gibi ne de namaz gibi olan müşkil diye tabir edilen bir vakit vardır ki e, bu da hac vakti. Çünkü hac vakti iki ay on gündür. Evet. Ama hac fiilleri ise bir haftaya sığan bir fiillerdir. Bu itibarla baktığımız zaman zarfa benziyor. Yani namaz gibidir. Ama hac aylarında bir hacdan fazla ikinci bir hac yapma imkanı ya yoktur. Bu itibarla da oruca benziyor. O zaman deniyor ki mutlak niyet ederse farz olur. Ama nafiliye niyet ederse yaptığı hac nafile olur. Farz olmaz. Hmm. Yani örneğin bir insanın hac farzı varken zimmetinde borcu varken hacca gitse ve nafileye niyet etse yapmış olduğu hac nafile olur. Hmm. Hanefi mezhebine göre. Ama mutlak hac niyet ederse yaptığı hac farz olur dediğimiz gibi zarfiyet ve meyyariyet yani namaza benzeme, oruca benzeme. Evet. İşte namazda da madem ki zarfiyettir esas olan o zaman tayin de şarttır. şarttır. Tayinde evet. hata yapması da zarar verecektir. Eşbatta Eee el-Eşbah ve Nezari isimli eserinde diyor ki tayinin şart olan yerlerde hata zarar verir. Ama tayini şart olmayan yerlerde hata zarar vermez. Evet. Namazın hangi namaz olduğunda tayin şarttır. İşte farz namaz, sünnet veyahut da öğle namazı, ikin namazı. O zaman burada hata namaza zarar verir. Ama rekatlarının beyan edilmesi şart değildir. Oradan dese ki adam öğle namazının beş rekatlı farzını kılmaya niyet ediyormuş ise bu zarar vermez. Zarar vermez. Niye? Evet. Çünkü tayin şart değildir hatada zarar vermeyecektir. Evet hocam. Hocam eşim hamile bu süreçte şikayete binaen değil kontrol amaçlı ultrason veya bebeğin zihinsel ve fiziksel engel olup olmadığına dair testler caiz midir? Kısacası gebelik süresince günümüz teknolojisi göz önüne alınarak nasıl bir yol izlemeli istiyorum? Tabii bu soruya iki açıdan cevap vermek gerekir. Birinci olarak eğer kadının tıbbi alanda bir sıkıntısı yoksa sadece ileriye dönük acaba çocuğumun durumu ne olacak? Zekası nedir? Sakatlığı var mıdır şeklinde öğrenim mahiyetinde bu şekilde müdahaleler yaptırmanın doğru olmayacağını ifade etmekteyiz. Birinci mahiyet olarak. Niye? Ee, birincisi bir mecburiyet yok, bir zaruret yok. İkinci olarak da sizin bu yapmış olduğunuz şeyin bir çoğu, bir kısmı e, çocuğun hastalığının teşhis edilmesi ama tedavi değil. Evet. Neyi değiştirecek bu? Sadece üzüntünüzü arttıracak veyahut da kafanızda kürtaj meselelerini konuşmaya başlayacaksınız, yani bunu aldıralım mı, aldırmayalım mı, işte şu kadardan önce olursa aldırmak caiz midir, değil midir tartışmaları. Oysa bu noktada tevekkül olmak gerekir, yani hasta olacaksa da zaten hastalıklı dünyaya gelecektir. Bir nevi kadere teslim olmak, kadere iman etmek ama bir hastalık gerçekten varsa, işte rahatsızlığı var veyahut da çocuğuna dair bir rahatsızlığın olduğu da tespit edilmişse ve tedavisi de mümkünse elbette bunu tedavi ettirecektir. Ama böyle bir şey yok. Yani sadece araştırma mahiyetinde yapılması doğru bir şey değildir. Artı bir de meşgul etmektir. Yani ikinci itibarla da bu gibi alanları, tıp alanları meşgul etmektir. İhtiyacı olan başka insanların gitmesine mani olmaktır. E, bu da açıdan da bakıldığında ki ikinci cenahtır, bu ikinci bakıştır. Dolayısıyla doğru olmayan bir eylemdir. O yüzden kardeşimize tavsiyemiz herhangi bir rahatsızlığı olmadığı müddetçe araştırmak niyetiyle bu gibi şeylere gitmesi uygun değildir. O zaman programımızın sonuna geldik. Rabbim e, bu son soru vesilesiyle hem evlatlarımızı hem de bizleri izleyen kardeşlerimizin Evlatlarını sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, hayırlı amin, eylesin amin, inşallah. Amin. Cümlemize iklası ihsan edesin. Amin zamanda. hocam. Allah razı olsun. Hocama çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.